3. Gelene mümkün mertebe yer vermek. 4. Giren ve çıkanların selamlarını almak. 5. Köpek oturuşuyla oturmamak ve ayak uzatmamaktır. Özür müstesnadır. Halkanın ortasında oturmayın. Halkanın ortasında oturan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili üzere lanetlenmiştir izahı. Mecliste meclisi idare edenin sağından itibaren halka şeklinde oturulur. Şirrit bin Süveyd radıyallahu anhu şöyle der. Bir mecliste sol elimi arkama verip iki ellerim dayalı olduğu halde oturmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçti. Ey Şirrit! Gazaplanmışların ''Yahudilerin oturuşuyla oturma, doğrul ve otur.'' buyurdu. Mecliste beş şey kerihtir. 1- İkişer ikişer olup gizlice konuşmak yahut gözlerle, kaşlarla konuşmak bir kere işarette zarar yoktur. 2- Konuşanın konuşmasını kesmek, dinlememek yahut dinlettirmemek. 3- Gıybet, yalan, alay ve kahkaha ile gülmek.